Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet Ayda Birden bir kez daha merhaba ee, Ben Eczacı Mustafa Turunç Radyo Havan Stüdyolarından e, tüm dinleyenlere sevgilerimizi yolluyoruz efendim Evet bu ayki Ayda Bir'in konusu önemli bir konu Geçen hafta mecliste görüşülen dörtlü hijyen paketi var. Bunların ne anlama geldiğini. Ayrıca bir parçada hepimizin sorunu olan kent zararlarla mücadele konusunda çok değerli bir konum var. Onunla söyleşeceğiz değerlendirmelerini alacağım, önerilerini alacağım. Evet. Bu ayki konuğum Profesör Doktor Tahsin Yeşildere. Sevgili Yeşildere'nin pek çok yönü var. Hangi birini anlatayım dersen program biter. <gülüyor> eee İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı. Başkanı, pek çok noktada pek çok sivil toplum örgütleri ve toplumsal duyarlılıkta en başlarda, en ön sıralarda yer alan bir dostumuz. Ayrıca Spor tutkusunda biliyorum iyi bir Beşiktaşlı ve Beşiktaş'ın divan üyesi olduğunu da biliyorum Sevgili hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Mustafa'cığım çok teşekkür ederim İyi yayınlar ederim. Çok teşekkürler ee, Biz de sizi ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz sevgili başkan Evet sevgili başkanım girişte de söyledim ee, Geçen hafta mecliste görüşülen bir dörtlü hijyen paketi var Bu paket nedir? Ee, görüşmeler ne durumda? Ve daha sonra da açılımlarını beraber yaparız. Ne anlama geliyor ne ifade ediyor efendim biz Tabii de e, bu aslında e, dörtlü paketi dediğimizde ne anlama geliyor yani topluma e, ne gibi etkisi olacak? İnsan sağlığına, hayvan sağlığına, çevre sağlığına ne gibi etkisi olacak? Bunlar çok önemli. Aslında Avrupa Birliği e, giriş süreci içerisinde e, Türkiye'ye verilmiş olan bir takım direktifler var. Bu direktifler içerisinde çok çok önemli olan e, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda güvenliği ve gıda hijyeni e, ve e, yem e, bitkilerinin e, hayvanlara yedirilecek olan her türlü hayvana yedirecek olan yemlerin sağlıklı olarak yedirilmesi işte GDO'dan arınmış, arınmış. ve e, e, e, e, ülkemizde yetişen yem bitkilerinin e, hayvanlara yedirilebilmesi konusunda Dörtlü dediğimiz bu paketin mecliste etraflı bir biçimde görüşülmeye geçen hafta başlandı ve daha hala da devam ediyor. Bu toplumun gerçekten geleceğini de ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Çünkü güvenli gıda, güvenceli bir beslenme Çok ve yediğimiz gıdaların geriye dönük izlenebilirliğini takip etme ee, ve burada öne çıkan tabii ki bitki sağlığı da var, hayvan sağlığı da var. Ama esas önemli olan tabii ki e, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, e, sağlıklı insan e, üçgeni içerisinde e, bu paket bizim için çok önemli. Hem bizim mesleğimiz adına önemli, hem gıda e, mühendisleri, ziraat mühendisleri, kimyagerler, biyologlar, e, hatta siz eczacılar ve tabipler için de çok önemli. Neden? Ayrıca tüm toplumu da çok derinden tabii ki, toplumu da derinden yani, ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. Peki sevgili hocam gerçekten çok önemli. Bununla ilgili etraflıca dediniz. Gerçekten etraflıca görüşülüyor mu mecliste bu konular? Şimdi bakın bu süreci var bunun. tabii bu dörtli hijyen paketi bir, bir buçuk yıldır hemen hemen tartışılıyor ve komisyonlardan geçti. Hukuksal bakanlığın hukuk bürolarından da geçti. Alt komisyonda ve üst komisyonlarda tartışıldı. Sivil örgütlerin Görüşlerini aldık diyorlar ama Evet oraya gıda mühendisleri i̇şte O nedenle odası, size soruyorum evet. yani Bazı kuşkularım var Kendi yasalarımızla ilgili değişiklik, değişiklik önerdiğimizde de Her zaman bizim istediğimiz gibi Genel doğrular çerçevesinde Çıkmayabiliyor Buna müdahale edenler kesimler olabiliyor. Sizde de bu yasanın dışında bu tip sıkıntılar var mı? Aynı şekilde bu tip sıkıntılar var. Yasa e, çıkış süresinde sivil toplum örgütlerinin ve her türlü örgütün e, şeyi alınacak, görüşü alınacak deniyor. Ama oraya sadece komisyona çağrıldığınız zaman komisyonda işte bunun için e, bir şey söyleyecek olan var mı? Siz de söylüyorsunuz tamam alınmıştır diyorlar. Ama sizin, sizden alınan o görüşlerin yasaya yansımadığınız Görüyorsunuz. Aslında yasa çok çok da enteresan e, yönetmeliklerle idare edilecek. Bu bu çok tehlikeli çünkü bakanlıktaki e, görüş mekanizmalarına göre, e, düşünce sistemlerine göre yönetmelikleri her zaman değiştirebilirsiniz. Aslında Hı -hı. yasal dayanakların evet. kuvvetli, olması kuvvetli olması lazım. Onların kuvvetli olması lazım. Burada çok büyük aksaklıklar var. Şimdi başta söyledik. Hepimiz bütün meslek dallarını ilgilendirdiği gibi toplumu da ilgilendiriyor. Çünkü veteriner hekim ilaçlarının ve bitki sağlığını koruyucu ilaçların nasıl tüketileceği konusunda hayvanlarda nasıl satılacağı konusunda acaba bu reçeteyle mi, reçetesiz mi bakkal dükkanında mı, markette mi satılacak? Şimdi veteriner kim ilaçlarının pet shoplarda satılması izni getiriliyor. Buyurun. Işte. Evet şimdi bu ne demektir? Pet shopta, bakkalda, dükkanda yani bu nasıl insan e, sağlığı ile ilgili e, ilaçların, ilaçların e, e, herhangi bir eczane evet. dışına çıkması konusunda eylemler yaptık, bas unsuru oluşturduk. Bunun sağlığa ne kadar tehlikeli olduğunu, ilaç tüketimini hızlandıracak, ekonomi olumsuz etkileri olacağını ve bilinçsiz ilaç kullanımlarını beraberini getirecek. Çok ciddi tehlikeler yani olacak. Aynı şey şimdi tabii, hayvan evet. sağlığını tehdit edici boyuta gelecek. Doğal olarak insan o, sağlığını da doğal olarak, ediyor. Doğal olarak tabii ki ilaç evet. kalıntısı evet. çok önemli evet. çünkü daha hala bizim üzerinde çok çok önemli olarak durduğumuz hayvanlara verilen ilaçların her birinin antibiyotein parazit ilaçlarının ve birçok ilacın kalıntı süresi var, atılımı var vücuttan atılmadığı süre içerisinde mezbahaya götürülüp tüketime sunulması. daha nedir? ayrıntılı değerlendireceğiz evet. sevgili hocam. şu Gelinen noktada durum nedir? Ha şimdi durum burada evet. e, bu yasa eskiden var olan ayrı ayrı yasaların e, bir araya getirilmesini sağlıyor. Mesela Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu vardı. 3285 sayılı. O, o şimdi bu dörtlü yijen paketi içine konuyor. Bitkili sağlığıyla, bitki ile ilgili ayrı bir yasa vardı. O da buraya konuyor. Gıdayla ilgili ayrı bir yasa vardı. O da buraya konuyor. Yem ya. Yem, benim, benim lehimli, buradaki ıı, sıkıntım ve ıı, şüphem şu bilmiyorum doğrular mısınız ben biraz baktığımda sanki bu yasayla beraber bu alanda da bir biliyorsunuz epeydir süre gelen bir Özelleştirme tutkusu var. Bu alanda da böyle bir özelleştirme ve e, kamunun yapacağı görevlerin bir yetki devri falan söz konusu mu? Kesinlikle söz konusu. Eyvah, çünkü eyvah. E, e, gıda denetimleri özel sektöre e, Devletin, verilecek. Öyle mi olacak? Tabi, kesinlikle. Hı. Devlet e, gıda denetimlerinden çekiliyor. Özel laboratuvarlar şimdi e, pırtak gibi özel laboratuvarlar çıkma başlayacak. Gıda laboratuvarları teşhis e, laboratuvarları ve bunlar tabii ki çok nitelikli laboratuvarlarımız var. Orada çok nitelikli elemanlar da var ama gıda deneticilerinin nitelikleri çok önemli. Eğitimleri çok önemli. Bunlar e, hangi dallardan e, hangi konuları denetleyecek. Bunlar da çok önemli. Yani bir deneticinin örneğin bir VT gidip de bir e, e, bitkinin satıldığı bir yerdeki örneğin bir nohut veya bir buğdayla ilgili olayı denetlemesi ne kadar abesse bir ziraat mühendisi ve gıda mühendisine Hı. gidip hayvansal bir ürünü, bir ürünü denetlemesi evet, evet. o kadar. Ama bu burada karışıklık gösterecek. Çünkü bu denetim elemanı dediğinizde o kişinin denetici olması söz konusu ama bunun aldığı eğitim nedir, temeli nedir bilmeyeceğiniz evet. için her yeri denetleyebilecek. Tabii özel sektörün çok ciddi denetimleri olabileceği gibi burada çok da... Ee, ileride e, belki göreceğiz. E, denetim adına bir takım rüşvetler, bir takım e, e, abap çavuş ilişkileri, ilişkileri devreye girerek e, Aspiratif yerler evet. olabilecek. Yani bunun özelleştirilmesi tabii ki resmi otoritenin elinden çıkmış. Şu anda halen görüşülüyor mu ya yoksa yasa halinde çıkmış durumda mı? Şu, halen görüşülmekte görüşülmek ama tabii de, ki ama... hükümetin istediği şekilde üst komisyondan geçtiği için biliyorsunuz. Önce komisyona soruyorlar katılıyor musunuz? Evet. evet, evet eller kalkıyor. Bakana soruyorlar katılıyor musunuz? Evet, evet. Eller kalkıyor iniyor. Bu şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Tabii orada çok aksaklıklar var. Hayvan sağlığı açısından da e, aksaklık var Örneğin suni tohumlamada e, damızlık bir hayvanın hastalıklardan ari olması lazım. Mesela hastalıklardan ari diye bir kelime yok. Hmm. E, damızlık bir hayvanın Hasta mı değil mi olduğunu anlamak için Önce bir evet, muayene gerekiyor evet, Kim tespit edecek olup olmadığını Hiç tespit belli yok değil. belli değil e, Böyle bir e, soru işareti var Dolayısıyla tohumlama yaptığınız hayvandan alacağınız yavrunun ileride düşük olması Veya olmaması gibi sorunla Karşı karşıya kalıp üretimi de engelleyeceksiniz Çok basit bir şey bunlar ama Bir de ayrıca hangi meslek dalının e, Hangi alanlarda çalışacağını Bu yasa gösteriyor <gülüyor> Böyle bir yasa olmaz yasa yani bir meslek dalının eee nerede çalışacağını böyle tanımlıyor orada. tanımlanması lazım e, en azından yani. E, yani bunlar tabii ki ileride bazı aksaklıkları beraberinde getirecek diye peki, düşünüyoruz peki ettiğiniz gibi böyle e, pek çok ayağa eksik çıktığı takdirde hangi kesime yarar bu iş? Bir Şimdi, fa, halk yararına olmadığı kesinlikle. Kesinlikle bakın hayvansal üretim zaten e, Türkiye'de oldukça geriye doğru gitti. Yani bu et e, ithalatı konusunun gündeme gelmesi açık ve net olarak orada görünüyor. Eğer siz Türk toplumuna yetecek düzeyde e, yılda e, 1.200 bin ton et üretecek hayvanınız yoksa e, dolayısıyla dışarıya bağımlı olacaksınız. En evet. yani önemli stratejik bir madde et yani gıda Gıda. Ee, hayvansal gıda evet. ve onlardan elde edilen ürünler. Vazgeçilmez gıdalar. Süt gibi vazgeçilmez, vazgeçilmez gerçi, yumurta Vatandaşlarımız e, aydan kaç e, gram, kilogram et tüketiyorlar? 6 kilogram <gülüyor> kırmızı mi? et tüketiyoruz. Ee, Avrupa oranları nasıl hocam? Ee, toplam bir... olarak verirsek e, Türkiye'de beyaz et, kırmızı et ve balık eti balık. gibi ürünler dahil e, 21-22 kilogram yani 17 kilogram ...16-17 kilogram beyaz et tüketiyoruz... ...5-6 kilogram da et, kırmızı et tüketiyoruz... ...balık zaten az... Yılda mıdır? Yılda, Yılda evet bir kişi evet. başına düşen ama ya, bu... Evet. ...tabi nüfusa bölüyorsunuz... ...doğu ve güneydoğu gibi yoksul kesimlerdeki ya, insanlar... Evet. ...1 kilo bile tüketemiyor... ...ama bazı ama... kesimler 80-90 kilo tüketiyor... Anladım. ...Avrupa'da bu 70-80... ...Amerika'da 90-120 ila 120 kilo arasında... Yani belli bir seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Süt tüketimi de öyle. Süt çok önemli bir gıda maddesi. Dolayısıyla bunlar tabii ki üretime yansıyacak olaylar değil bu yasalar. Bu yasalar daha çok devletin kendi elindeki gücü bir taraftan tutarken bazı güçleri de özel sektöre e, yayma Yayın. ve e, ayrı alanlarda çalışacak olan meslek gruplarının yasalarını bir araya getirerek kaos yaratma. 1980'de de bunu yaşadık. E, 80'de e, veteriner teşkilatı, ziraat teşkilatı, e, ormancılık teşkilatı kaldırılıp birleştirildi. Birleştirilince e, sahada bu işleri yapacak elemanda karışıklıklar oluştu. Evet. Ve bu yıllara kadar... Görev geldi... tanımları e, belli değil. E, belli e. değil görev tanımları. Bu açıdan da ve mobilizeydi eskiden ee, en azından sahaya giderken aletiniz, edevatınız, aracınız, gereciniz her şeyiniz vardı. Ve e, sosyalizasyon bölgesinde devlet eliyle e, ve hekimlik hizmetleri götürüyordunuz. Bunların hepsi kalkınca işte hep biz söylüyoruz Kırım-Kongo kanamalı ateşi niye çıktı? E, sahada siz koruyucu hekimlik mücadelesi yapmazsanız, kene mücadelesi yapmazsanız, hayvanları keneye karşı koruyup mera ıslahları yapmazsanız Evet, Türkiye'nin her alanında girecek, bir mümkündür. Peki sevgili hocam, et ile et ithalatı ile ilgili bir değerlendirmenizi almak isterim. Ee, sağlıklı et getirilebilecek mi yoksa gerçekten e, Türk insanı biraz e, ne dini bilmez bir halde mi? et tüketici. Şimdi bu çok önemli tabii. Ee, eğer e, karkas halinde et getirilecekse bunun e, artık Avrupa veya saymış oldukları ülkelerde, gelişmiş ülkeler, diğer bazı e, orta e, e, e, ne diyelim e, o, Doğu blok doğu ülkeleri blok evet. e, oralardaki izlenebilirliği tam anlamıyla bilmiyorum henüz Macaristan'daki veya Polonya'daki e, işte, hmm. gibi ama e, diğer ülkelerde Hayvanların izlenebilirliği var. Yani hayvanın hangi ırktan olduğu, ne zaman doğduğu, anası, babası, o seceresi, var. Yani. Seceresi, ilaçları, hangi dönemlerde hastalanmış. Anladım. Bunlar çok önemli. Çünkü bir takım viral hastalıkların Türkiye'ye girmesi söz konusu oluyor ve böyle de girdi. girdi. Genelde tabii ki orada hayvanlar sağlıklı. Türkiye'ye de girdiği zaman bunlar hayvan olarak girerlerse sağlıklı girecektir. Çünkü Türkiye zaten Tamızlık e, dişi ithal ederek... E, ...hayvancılığını yükseltmeye çalışıyor. Yani sonuçta gene damızlık dişiler oradan geliyor. Evet. Bu ırkların hepsi yabancı ırklar. Yani Türkiye'deki yerli ırklar çöktü zaten. Şimdi istenilen düzeyde verim vermediği için... ...biz dışa bağımlı... bağımlı. E, dış e, ...dişi damızlıkları getirerek... ...burada üretim yapıyoruz. Erkekler e, işte besiye gidiyor. Et olarak dönüşüyor. Dişiler süt, üretiyle, süt üretimiyle... E, ...yavrulama yaparak... Evet. ...hayvancılığı çoğaltmamız gerekiyor. İşte onun için dişi damızlığın getirilmesi çok olarak getirilmesi desteklenmesi, köylülerin örgütlenmesi mera ıslahı yem bitkilerinin ekilmesi hayvancılığın, tarımın hayvancılık için yapılması, yem bitkilerinin ekilmesi dolayısıyla yemde dışarıya bağımlılığın artması e, düşürülmesi. düşürülmesi. Bunun gibi e, köylüyü örgütleyerek modern hayvancılığa geçilmesi gibi sistemleri bakanlık yapması gerekirken o yasayla uğraşıyor. Yasa. O yasa bunları getirmiyor. Hiçbirisini getirmiyor. Yasa sonuçta devletin e, istediği gibi oynamasını sağlıyor. E, biz işte bundan dolayı bunlara karşıyız. Teşkilatları yok etmesi açısından karşıyız. E, sağlıklı bir yasanın çıkmadığını görüyoruz. E, bu anlamda ee, Avrupa ülkelerinde bir resmi veteriner ekim otoritesi vardır ve bunun çok büyük evet. yetkileri vardır. Biz de Türkiye'de bu olsun istiyoruz. Madem ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Ama biz saçma sapan bir şey yapıyoruz. Gıda yasası çıkardık. Avrupa Birliği bir ay sonra reddetti. Bunu tamamen dedi yanlış çıkardınız. Ama e, hükümetteki fikir ne? Biz diyor bunları şimdi çıkaralım. Avrupa Birliği'ne girinceye kadar değiştiririz, değiştiririz diyor. diyor. Peki efendim bu hayvancılığı yine istenilen seviyeye çıkartmakla ilgili devletin bir teşvik politikası var mı? Ben duyuyorum kimilerine işte bir şeyi belli bir hayvan adedini ve şeyi işte adı ne diyorsa o çiftlikleri kurdurup işte 5 yıl 10 yıl ödemesiz teşvikler veriliyor diye. Öyle bir şey var mı yoksa onda da yine belli kesimlere bir şey olanak mı sağlanıyor? Şimdi e, hayvancılığı teşvik var ama istenilen düzeyde mi? Değil. E, bu teşvik yapılırken de kontrollü değil. Sizin dediğiniz orada çıkıyor ortaya. Çünkü vermiş olduğunuz paranın e, hayvancılığa dönmesi gerekir. Bu kontrol edilmedi bugüne kadar. Bu son tamam. yıllarda biraz kontrol arttı. O da bizlerin baskısıyla. E, bir de eskiden e, oy verene hoş görünmek köylüye hoş görünmek açısından Pop. Yurt dışından getirdiği o kaliteli, nitelikli hayvanları ev ev dağıttılar. Şimdi zaten köy hayvancılığında bir ağırda bir hayvan hastalıklı diğerine de hemen bulaşıyor. Çünkü köyde birbirleriyle dolaştığı için ayakkabılarıyla bile başka tarafa götürebiliyor hastalık etkenini. Dolayısıyla ...o yaklaşım çöktü Türkiye'de... ...şimdi sanayicileri teşvik etmeye çalışıyorlar... ...burada da dediğiniz gibi takım kayırmacalar var... ...et ithalatının... ...bazı sanayicileri korumak açısından... ...getirildiği de söylenmektedir... ...hatta et ithalatının Avrupa Birliği'ne... ...verildiği sözden dolayı yapıldığı da... ...söylenmektedir... ...çünkü Avrupa Birliği'ne 10 yıl önce bir imza atmışız... ...her yıl 19 kilo... ...19 bin ton et sizden alacağız diye... ...bunu almamışız... ...bu ne eder? 190 bin ton eder 10 yılda... ...yani biz bu kadar e, alacağız... Ee, sizden deyip Avrupa Birliği'ne gidildiği sürede bu çıktı zaten. Et ve balık kurumunun ee, bir takım e, karkas etleri toplayarak depoladığı ve e, spikulatif bir durum yarattığı da söyleniyor. Çünkü... Ee, bakan da söyledi bunu ee, Spekülatörler var dedi Bunları ortaya çıkarttı Hiç kimse canlı hayvanını elinde tutmaz Çünkü o yiyor Yemek Doğru. demek para demektir para demek. Dolayısıyla kesime geldiği gün gönderir ee, Dolayısıyla kimi tutuyor elinde Kesilmiş hayvanın Karkasla karkasları zaten. tutuyor Kim tutuyor bunu depolayacaktır O spekülatörleri o... bulmak da devletin görevidir evet. Bulamıyorsa başka şeyler düşünürüz Doğru Peki hemen aklıma geldi Şimdi e, sözünü ettiğiniz e, Yurt dışından ithal et geldiğinde Doğru. Avrupa'nın belli merkezlerinden alınırsa e, o konuda secereli ve e, her türlü bilgiye sahip dediniz. Ama sanıyorum böyle bir eti ithal etmek ticari anlamda bakıldığınızda çok daha pahalıya et ithal etmek anlamına gelir mi? O nedenle seceresi belli olmayan, ne olduğu belli olmayan ülkelerden de Et ithalatını hızlandırabilir mi bu gelişme? Şimdi e, devletin belirlediği ülkeler var. Bu ülkelerin dışında Onu kabul etmeyecek. Çıkılmıyor mu? Çıkma, etmeyecek. Çıkılmaması gerektiğini Anladım. vurguladı. Evet. E, i̇haleyi de ona göre açtı. Ama burada tehlike tabii ki Türkiye'nin bugüne kadar ette sıkıntı çekmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi sınırlardan kaçak hayvan girişiydi. Irak işte o savaş sırasında Anladım, evet. kontrolsüz ve rahatlıkla hayvan giriyordu. İran sınırından da girebiliyor. Ayrıca Suriye'den de geliyordu. Ama şimdi sınırlar biraz kontrol altına alınca hele oradan gidip kaçak olarak getirip 7 Emine teslim edip oradan satın alıp yasal hale getiriyorlardı. Aha, ve ucuz efendim, da giriyordu. Evet, evet. Ve bu şekilde devlet istatistik kurumunda da baktığınız zaman bakanın da açıklamaları 490 bin ton ...Türkiye'de et tüketiliyor. Dünya... ...Gıda Teşkilatı'na baktığınız zaman... ...Türkiye'de 650 bin ton diyor... Ama Türkiye'nin esas tükettiği et 1 200 bin. Yani 1 milyon 200 bin ton. Aradaki, Aradaki 400-500 bin ton yani Demekli, kaçak olmuş oluyor. Bir yuvarlı. yerlerden geliyor Türkiye. İşte bu açık durdu. Bu açık durunca Pusa elde derdi. hayvan da olmayınca. Evet. Ars talep dengesi, dengesi değişti. Evet. Ve 30 liraya 35 liraya ne çıktı, çıktı. fiyatı. Şimdi Şu. bu dengeyi sağlamak için dışarıdan getirme çabası içerisinde. Gerekçe kadar, bu. Gerekçe bu. Ama bunun dışında e, gene sınırlardan kaçak girebilir. Hatta e işte son dönemlerde at eti eşek eti gibi etlerin evet. de piyasada olduğunu Me görüyoruz. Medyada bu da <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kontrolsüz olduğunu bu et mekanizmasının gösteriyor. Çünkü mezbaların bile %80'i kayıt dışı şu anda Rab şey değil ruhsatlı değil. Ruhsatsız olan mezbalardaki hesimler de veteriner kim kontrolsüz demektir. Ne yediğimizde belli, değil, belli demektir. değil demektir. Evet. Peki et it ithalatı bu konuda e hayvancılık sektörüne ve ekonomimize etkileri ee, olumlu tarafı olumsuz tarafı onu da bir değerlendirelim isterseniz evet şimdi İyi burada tabi ki e, siz fazla miktarda besi hayvanı getirirseniz veya karkas et getirirseniz içerideki üreticiyi e, Hı, yok sayacaksınız da. mahvedersiniz çünkü ben eğer elimde bu, dişi inek varsa bu son zamanda ile fiyatlar arttığı zaman Bunları kesime gönderdim ben. Evet Neden? Ya. Çünkü acayip fiyat arttı. Ben zaten verdiğim yemle aldığın süt, sütü satıyorum. Yemi karşılayamıyorum. Süt çünkü su, su, su kadar ucuz. Ucuz. E, yem fiyatları pahalı. O zaman niye ben hayvancılık yapayım dışarıdan da getiriyorsanız. Tamamen öldürürsünüz ve çiftçiler ayaklandı farkındaysanız. Aslında bu çok önemli biz. E, o dengeyi iyi tutturmak e, mı gerekir? E, yani damızlık, dişi ithal edip e, üreticiyi desteklemek gerekir. Evet. Oradan. Üreticilere e, mera ıslahı ve yem bitkilerini ucuz vermek lazım. E, bunu e, ve sürdürülebilir bir politika hiç yılmadan devlet e, özellikle üreti, e, üretimden tüketime kadar destek vermesi lazım. Yüzde olan KDV'nin daha düşük. Yüzde birlere düşmesi lazım et tüketici için. Dolayısıyla et fiyatları düşük e, seviyeye gelip bir de aracıları kaldırması lazım. Üretici ucuz satıyor. Arada aracılar kazanıyor. Bu et ve balık kurumunun işte özelleştirilmesi, süt endüstri kurumunun özelleştirilmesi, yemin özelleştirilmesi, yem fabrikaları bu stratejik e, e, olan e, e, bu yapıların özelleştirilmesiyle devletin elindeki eee spekülatörleri önleyecek mekanizma yok oldu. Tabii. Çünkü devlet dengeyi e, denge unsuru kalmıyor. Kesinlikle Tabii, şimdi evet. özel sektör ne diyor? Ben senin karkasını 10 liradan alırım diyor. Ama gidiyor 30 liradan satıyor e, yani işin içinde devlet. Ama devlet olsa onu 15 liraya, evet 15 liraya çıkarır de. devlet. Evet. E, bunda devlet fazla kazanmaz. 2 lira koyar üstüne 17 liraya Aynen, satar. dolayısıyla Doğru. bu tip spekülatörler ortadan kalkar. Ama devletteki bu bazı şeyler tabii ki çok önemli bazı devlet her e, alanda yatırım yapmamalı ama, ama bu ama alanlar stratejik yani. alanlar buralarda Aynen. olmalı yani bu neye kadar geliyor işte bilinçsiz ilaç kullanımına kadar geliyor kontrol edemiyorsunuz e, her şeyi bu konuda denetim ve e, e, gerek ekonomik yapıyı da denetlemesi hayvancılıkta gerekse her türlü e, girdileri çıktıları denetlemesi gerekir hatta şimdi bu yasa belki getirecek onu ama Ahırdaki e, hayvanın yediği, içtiği, beslendiği hastalıkları, hangi zamanlarda aşıları yapıldığı falan ve hangi fabrikada sucuk oldu. Siz o sucuğu aldığınız eve götürdüğünüz yani, zaman evet. e, elinizdeki barkodla e, geriye giderek bilgisayarda o hayvanı tanımlayabilm, tanıma tanıma tanıyabilmelisiniz. Hangi ırktan olduğunu tanıyabilmelisiniz. Ne yediğinizi bilmelisiniz. Evet. Bu çok önemli. E, bu yasa bunu getirecek diyorlar ama. Ee, tabii ki kayıt altına alınması gerekiyor hayvanların. Şu anda e, 10 milyon e, sığırın yaklaşık %40'ı kayıt altında. Koyunların hiçbiri kayıt altında değil bunların tabi kayıt sistemine girmesi gerekir. 30 milyonda koyun var. Yasalar tam anlamıyla ideal ölçüde çıksa bile uygulanabilirliği yoksa tabi kağıt üstünde kalmaya mahkum oluyor. Süt deyince hemen biraz aklıma geldi sevgili başkan. O konuda da bilgi sahibi olmak isterim açıkçası. Biraz nostalji yapacağım. Eskiden bizim zamanımızda mahalle sütçülerimiz vardı. Güyümlerle getirirlerdi süt diye. Onlar bildiğim kadarıyla biraz yasaklandı değil mi? E, gene var, bu var maalesef evet. Türkiye'de şu anda yüzde e, üretilen sütün yüzde 45'i maalesef dediğiniz hijyen yönünden, hijyen yönünden sakıncaları var. Çok sakıncası mı? var, hastalık ve hijyen yönünden. Biraz büyük sermayeye hizmet etmedi mi bu şey, bu yaklaşım? Kesinlikle tabi şimdi istenilen şekilde üreticen sütü e, süt üreticisin istenildiği parada ve istediği şekilde e, satamıyor. Çok düşük alınarak maliyetleri çok düşürüyorlar ve e, daha çok da süt tozu kullanarak üreticinin elinde süt kalıyor. Yoğurtlar yapılıyor ve diğer ürünler. Ee, bu açıdan tabii üretici sürekli darbe yoğun. için diyoruz süt endüsü kurumu da kalmalıydı. Kalmalıydı evet. ee, Bu açıdan çok önemliydi. Tabii mahalle sütü hijyen konusu sütün içine karıştırılan su e, o sütün alındığı hayvanın sağlık durumu ekoloji e, ekoli, e, ekoli e, düzeyi yani koy kolidizm bakteri düzeyi ayrıca bruselloz mu insana bulaşan hastalıklar ki o dönemlerde insanlarda çok daha fazlaydı bruselloz hastalığı çünkü taze süt eğer iyi de kaynatılmazsa taze sütten peynir yaparsanız o peyniri de çocuğa kendiniz falan yerseniz yani e, halk sağlığı konusunda son derece haklısınız, haklısınız da o tip konusu. nostaljik şeylerin e, Kalmadı modellerin artık, kalmaması evet. da bir yandan bana üzüntü veriyordu o evet. bakımdan değineyim Gelişmişlik Genişmişlik istedim. artık şey Yanmadım. o tipi ama tabii köyde çok sağlıklı sütler de köyden yapılan yoğurtlar kaymak ya bunlar da tabi eski evet. şeyler nostaljiler kalmadı tabi ki peki sevgili başkanım sizi bulmuşken bu hayvanlardan insana bulaşan halk sağlığını tehdit eden hastalıklara da biraz değinelim istiyorum bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz çok teşekkür ederim. Bu konuyu da biz çok önemsiyoruz. Dünyada yeni bir trend başladı bu tek tip tek sağlık şeklinde ve veteriner halk sağlığının da burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıktığı için dünyada bir veteriner public health organization bir komite kuruldu yani bu dünya veteriner halk sağlığı komitesi bu ne demektir yani böyle bir şey olabilir mi veteriner demek ne demek hayvanla ilgili demek bir taraftan da halk diyorsun hayvan halk arasında nasıl bir bağlantı var çok bağlantı var burada 1200'e yakın hayvandan insana bulaşan hastalık var bunların 250 tanesi çok önemli bunların birçoğu da Türkiye'de de var bu ne demektir Yediğiniz gıdada bile yani gıda zehirlenmesi olduğunda e, gıdadan insana bulaşan bir hastalıktır o. Bir bakteridir. Evet. Gıdada üreyen bir bakterinin insana geçmesidir. E, İngiltere gibi Amerika gibi ülkeler ee, yani örneğin beyaz ette salmonella ile boğuşuyor e, kompleya bakter ile boğuşuyor etkenlerle boğuşuyor hı hı. hatta e, oldukça e, orada kayıt altına alındığı için e, gıda zehirlenmeleri yüksek düzeyde gıda zehirlenmeleri var Türkiye'de kayıt altına da alınıyor, evde geçiriyor insanlar evet. hekime gitmiyor e, veya işte kendi kafasında düşündüğü bir iki serumla şekilde atlatıp. Veya serumla atlatıp tam kayda da girmiyor ne oldu dolayısıyla aslında Türkiye'de de gıda zehirlenmeleri yani zehirlenme dediğimiz bir e, kimyasal olur bir de e, biyolojik olur evet. fiziksel olur ama daha çok işte bizim Türkiye'de biyolojik, biyolojik olanlar e, etkenlere dayalı olanlar bunlar çok önemli yani gıda zincirindeki e, unsurların hayvansal gıdaların insana bulaştırdığı hastalıklar bunların içerisinde tüberküloz bile var ee, Avyan tüberküloz dediğimiz bizim kuş tüberkülozunun insanda öldürücü etki yarattığını biliyoruz. Sığır tüberkülozu aynı şekilde domuz tüberkülozu aynı şekilde insana bulaşıyor. Brucellos biraz önce e, konuştuğumuz evet. taze e, ürünlerden evet. iyi kaynatılmamış olan sütlerden veya hayvanla direkt ilişkisi olan e, gerek kasaplara gerekse hayvan sahiplerine e, hekimlere bulaşabiliyor. E, bunun yanında gene çok önemsediğiniz ve biyolojik silah olarak da kullanılan şarbon dediğimiz aslılık Türkiye'de daha hala yaygın ve bu bunu bu insanlara çok büyük de tehlikeli yani hele e, iyi pişirilmemiş bir etle yerseniz mide bağırsak şarbon olup ölüme kadar evet, gidebiliyorsunuz. Ölüm ya. ee, bunun yanında paraziter etkenler var. İşte bir kişi köfteden yapılan domuz etinden bulaşan, bulaşan trişinella var. Biliyorsunuz İzmir'de oluşmuştu. Kontrolsüz etin. Ee, e, toksoplazma dediğimiz ve kistleri dediğimiz paraziter olaylar. Bunlar e, e, örneğin toksoplazma ee, annelerde düşük de yapabilir. İlle de kediden bulaşır şeklinde düşünmemek lazım. Çiğ köfteden de bulaşır. Çiğ köfteden de bulaşır. Bu çok önemli. Çiğ köfte alışkanlığı da var insanlarda. Buna çok dikkat etmek lazım. Kontrollü kedilerde böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Bunun yanında ee, eskiden işte mezba artıklarının ki köpeklere verilmesiyle akciğerdeki kisleri köpekler alınca dışkısıyla yumurtalarını çıkarıyor. Tozla da siz onu rahatlıkla alabiliyorsunuz ve ekinokok kisleri oluyor bünyenizde. Ya. Yani sayabileceğimiz gerçekten yani müthiş. O müthiş hastalıklar var ki en son ortaya çıkan hangileri oldu? Ee, avian influenza dediğimiz evet. e, kanatlılardan insanlara bulaşan kuş kribi. Ee, en sonunda domuz gribi dediğimiz domuzlardan işte belli bir periyot sonra insanlara bulaşan neyin evet, ne olduğu sonradan gribi. çıktı ama bir de e, Türkiye'yi saran Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi e, bilhassa Tokat Yozgat gibi yörelerde evet. bir viral etkenin o, çok, öldürecek o konuda çok önemli evet. bunu isterseniz size bir nefes molası verelim sevgili başkan ikinci turda onlara değinelim evet bir müzik arasından sonra tekrar ayda bir devam ediyor efendim. köyde bir yağmurlu bahçede Yıllar küllenir, izi kalıyor uğraşkın Yüreğim kurtulsa da yangından, alevden Yana yana olalım, unutup yine Geçmem bir daha Kadıköy'den Geçmem bir daha Kadıköy'den Sen uzaklardan ülke Senin gittin. Geçme. Ayda Bir ikinci turda devam ediyor. Ayda Bir'in bu ayki konusu mecliste görüşülen dörtlü hijyen paketi ve kent zararlarına karşı mücadeleydi. Değerli konuğum Profesör Doktor Tahsin Yeşildere, Veteriner Hekimler Odası Başkanı. Teşekkür ederim. Ee, sayın Yeşildere, ilk turda mecliste görüşülen e, veteriner, bitki sağlığı, yem ve gıda yasasıyla ilgili görüşlerinizi ve aslında çok ciddi de bizleri bilgilendirdiniz. Bu konudaki endişelerinizi de söylediniz. Dilerim e, bu endişeleri en aza indirecek e, olabildiğince iyi bir yasa çıkar ama o konuda benim de şüphelerim var. Dilerim yine umut Bütün etmeye devam edelim. E, komisyonlarda bildirdik. Bir de ayrıca parlamenterlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek tek tek anlatmak çabasına girdik. Daha çok Tahmin e, komisyondakileri ediyorum yani e, o konuda kadar çaba sarf ettiğimizi evet. hem evet. gözlemliyorum evet. hem de hissedebiliyorum o konudaki duyarlılığınızı. Oradan et ithalatının sektöre etkilerini konuştuk. Zoonos hastalıklar dediğimiz hayvandan insana geçen evet. hastalıkların Halk sağlığını ne derece etkilediğini de değindik. Biraz isterseniz e, ilaçla ilgili de konuşalım istiyorum. Veteriner ilaçların şu zamanlar biraz tartışması yapılıyor. E, nasıl satılacağı, e, satıldıktan sonraki kullanımı ve kullanım kontrolleri konusundaki e, sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Sanıyorum burada da çok ciddi bir... E, Tanımlanmayan boş bir alan var gibi Gözüküyor endişeleriniz var biliyorum Aslında bu tabi sizi de çok ilgilendiriyor Mesleğiniz ilaçla ilgili her şey evet. Bizde veteriner Fakültelerinde biz farmakoloji Ve toksikoloji Anabilim dalımız var e, ayrıca diğer e, dallarda da gerek klinik bilimlerinde gerekse e, temel bilimlerde ilaçlarla ilgili e, baya ders alıyoruz e, ve reçete derslerimiz de var ayrıca evet. e, bunlar önemli diye düşünüyorum şimdi biz tabi hekim olarak ben örneğin ilk hekim olduğum zaman e, reçete yazardım hayvana gider kontrollerimi yapardım hekim Hı -hı. olarak işte yazardım ve eczaneden alınırdı ilaçlar. Biz ancak bir tane bulundurabilirdik yanımızda. Evet, yani fazla o, ya, o yasa değişmeden öyleydi. Evet, evet değişmeden <gülüyor> o şekildeydi. Bu tabii eczacılara da çok iyi bir gelir kaynağıydı o da, o zamanlar. Ee, ve biz tabi eczacı arkadaşlarımızla gittiğimiz yörelerde e, hekim arkadaşlarla sağlıkçı B olduğumuz için iç içindeydi, evet. içindeydik evet. hatta e, tabip arkadaşlarla köye beraber giderdik biz onlar insanları aşılarken biz de hayvanları aşılardık aynı enjektörü kullandığımız ya, olurdu evet. cam enjektörler vardı tabii, zaman onları kaynatırdık e, bizde çok daha fazla enjektör vardı tabip arkadaşları da daha az <gülüyor> vardı biz onlara verirdik enjektör beraberce bir araçla giderdik. E, köyleri dolaşırdık, akşamda dönerdik. Ne güzel günlerdi. O evet, koruyucu hekimliği çok evet. iyi biçimde hakikaten yapıyorduk. Şimdi o dönemleri hatırlarım. İlaçlar çok kontrolluydu ve e, halkta bu bilinç içerisindeydi üreticide. Daha sonra bu yasa değişti. E, gene reçeteli e, ama hekim bol miktarda yanında bulundurabile istediği kadar. Aslında o da bir sorun yaratıyordu. Biz köylere gidiyorduk, oldukça uzak. Ee, tek bir ilaç götürüyorsunuz. O anda hasta çok var veya anda bir anda evet. yani. bir anda bütün sürünün ilaçlanması gerekiyor. Ee, köylünü Köylüyü bu sefer e, şehire gönderiyorsunuz. O zaman kazalarda bile eczanı yoktu. Evet. Ee, onun ilacı alıp gelmesi ona belirli bir külfet oluyordu. Ee, bu açıdan bunu çözüm önerileri gelsin falan derken yasa çıktı. ve kim yanında bulundurabilir ama Yine reçeteyle olabilirdi. Fakat ilaç üreticileri bunu o kadar saptırdılar ki bakkala da vermeye başladılar. Eee köylerde, köylerde beldelerde, kahvehanelerde evet, de, e, hatta ya, ya. kaçak ilaçlar da giriyor. Onların bile kontrolü yok. Urfa'da ve diğer bölgelerde e, pazar tezgahlarında veterinerlik ilaçları satılıyor. Pet shop'larda var şu anda ilaçlar. Antivitiye evet. varıncaya kadar. E, hele hele paraziter ilaçlar ki bunların e, önemli e, unsur, zehirli zehirli ilaçlar Sonuçta e, ette kalıntı yaratıyor ve bunu e, kasaba gittiği zaman ve evinize geldiği zaman e, antibiyotik kalıntısı, ilaç kalıntılarını Hı -hı. rahatlıkla alıyorsunuz. Bu da evet. insanlarda da antibiyotiğe karşı direnci getiriyor beraberinde. Şimdi biz bu değişsin istiyoruz. Bu yasat hasta içerisinde de vete hekimin hmm. önemi de ortaya çıksın. Hekimlik yapsın. Dolayısıyla reçete yazsın. Reçete karşılığı satılsın. Nerede satılsın? Ona belirli bir, e, bir standartlar getirir, getirsinler. Vete hekimin de olduğu, eczacının da olduğu bir ünite kurulsun. Dolayısıyla e, vete hekim ilaçları o ünitede satılsın. Yani güzel bir e, ama veteriner hekimde e, fazlaca e, bulunsa bile reçetesiyle alsın. Veteriner hekimin dışında kimseye toplu ilaçlar satılmasın. Kimsenin de satması e, olmasın, engellensin. Bu şekilde hem eczacı hem veteriner yeni bir iş alanı doğal değil, Hayvan ve tarım ilaçlarıyla ilgili tarım depolar ilaçları var de. biliyorsunuz. Evet. Onların veteriner hekimlerine fatura edilmeleri şu anda en son değişen ile beraber olanaklı herhalde evet. değil mi? Evet, olanaklı. Peki o anlamadığım nokta o. Şimdi veteriner hekim bunu talep etti, o depodan aldı o ilaçları. onu reçeteli, yani kime kullanacaksa onun reçetesini yazsın yine kendi versin diyorsunuz değil mi? Hayır ben öyle demiyorum. Yanlış anlamışım o evet. zaman. Evet. O zaman fark etmiyor. Şimdiki işte fark etmeyecek oluyor. diyeceğim. Evet. Tam ee, ağzımdan. Şu aldınız. anda benim söylemek istediğim e, insan ilacı ve e, biraz ilacı eskiye, veya, eskiye de dönelim ilacı. gibi bir ihtiyaç var olmaya başladı. E, Vetehikim ve eczacının birlikte kuracağı bir e, yeni bir ne, tanım ne dersek yeni evet, bir tanım, yeni bir tanım, bir tanım ben reçetemi herhalde. yazdığım zaman vatandaş için oradan alsın. O ilacı. merkezden alsın. alsın. alsın. Eğer evet. o kullanamıyorsa bana yani getirsin ben direkt kullanayım. Direkt veteriner kendisi alıp da kendisi kullanıp kendi adı, yani bir reçetelenme yerine daha bir işin kontrolü Şimdi olabilecek kontrolü bir merkezden bu ilaçtan alınır. olması ve bu çok önemli bir kontrol mekanizması olur ama tabii ilaç tüccerleri bunu istemiyorlar. Şu anda satış yeah, çok evet. pik yapmış durumda. Bir de promosyonlar oluyor. Bu çok tehlikeli ilaçta promosyonlar. Yani ilacın etiket fiyatına bakıyorsunuz 20 lira 5 liraya satılıyor. Evet. E, araba verenler var benim ilacımdan ya. şu kadar satarsan araba e, veriyor yani bunlar e, toplum sağlığını hayvan sağlığını ve insan sağlığını yakından ilgilendiriyor dolayısıyla yeni bir sisteme gidilmesi gerekir yani reçetelendirme çok önemli diye düşünüyorum e, şimdi e, örneğin ziraat ilaçları ziraat mühendisleri tarafından Tabii. satılıyor o evet. da bir ilaç sonuçta ve evet. çevreyi de kirleten bir ilaç e, bu da bence tam kontrollü değildi ama ziraat mühendisleri de şimdi reçete yazıyor ee, ve e, o ünite oralardan alınmaya başlandı eskiden çok bu kontrolsüz bir biçimdeydi şimdi kontrollü bir sisteme girdi o az da olsa ama bence orada da eczacının bulunması gerekir sonuçta bir ilaçtır o o satış ünitesinde eee e, e, yani e e bir mesuliyet mesul müdür, mesul müdür eczacı, eczacı olabilir. Olması gerekir diye düşünüyorum ama mutlaka biz Kesinlikle Şimdi bizim mesela hayvan hastanelerinde e, beşeri ilaçlar da kullanılıyor. Eğer beşeri ilaç orada o, bulunduracaksanız, kullanacaksanız bir eczacı, bir eczacı, mesul müdür ve evet, eczacı bulundurmak, bulundurmak zorundasınız. İşte bu çok önemli bence. Bunun olması gerekir. Burada da mesleklerin görev tanımlarına girmemiş oluyorsunuz. Peki bununla ilgili İlaç sanayinin tavrını söylediğiniz... Evet yetkililerle görüşmelerinizde bu noktaya sıcak bakıyorlar Hayır şu anda bakılmıyor. Bakmıyor, eski, sistem evet, eski sistem gidecek. Çünkü veterinerat sanayicileri de var. Onlar da tabii ki baskı yapıyorlar. Ama yerli üreticiler daha değişik bir baskı yapıyorlar. Anladım. Yerli üretim Türkiye'de çok az. Ve hayvan üreticisi. Bu noktada bunun değişeceği kanısında değiliz şu aşamada. Tabii ileride daha ciddi önlemlerin alınması gerekir. Bu çünkü yani toplum sağlığını yakından ilgilendiriyor. Ekonomiyi yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Aynen. Peki sevgili başkanım e, Kent zararlarından da bahsedeceğimizi söylemiştik. Hemen <gülüyor> aklıma şey geldi. E, bu birkaç gündür evde oturamıyorum. Ne olacak bu sivrisinekler? Sizin orası nasıl bilmiyorum ama biz de üşüşmüş durumda. Her <gülüyor> <Ne tarafta gülüyor> oturuyorsunuz. Çok affedersiniz. Dinleyenler afve siz sokmadığımız <gülüyor> yer, yer kalmadı. Ne yapacağız bu sivrisineklerle mücadeleyi? <gülüyor> Şimdi bu çok önemli tabii. Ee, şu anda sivrisineklerin e, tehlikeli düzeyde insana bir hastalık bulaştırdığı söz konusu değil. Ee, yarın da bir e, tabi odası ile ortaklaşa basın açıklaması yapacağız bu konuda. Saat 12'de Taksim İl'de. Konu ee, tam şey mi? Kent tam zararlı. değil Çünkü şu anda Büyükşehir Belediyesi değişik ilçelerde... E, <gülüyor> pardon... Ee, uçkun mücadelesi, uçkun dediğimiz uçan, uçan sinek mücadelesi uçan. yapmaya evet. başladı. Bunun çok büyük zararı var. Ee, kimyasallar kullanılıyor sonuçta. Ve bu kimyasalların çevreye e, zararı var, çevre sağlığına zararı var. Yararlı böcekleri de öldürüyorsunuz. Doğru. Örneğin bir uçucuk böcecik artık kalmadı ortada. Yani o da ölüyor sonuçta. Kelebekler ölüyor, Kelebekler. arılar ölüyor. Arıların biyolojik yapısını değiştiriyorsunuz. Onun için toplu arı ölümleri oluyor zaman zaman genetik yapısında değişimler Değişim. yapabiliyor. Dolayısıyla e, bir iş yaparken e, bir taraftan da e, bir şey yok edeyim derken gerçekten. Tabii. Şimdi olacakları... doğada çok önemli yeri var yani e, en azından meyvelerin oluşmasında işte e, e, çiçeklerin oluşmasında. Hatta onlardan bal yapılmasında yeni bitkilerin belli alanlarda çıkmasında o tozların alıp böcekler tarafından belli yerlere serpilmesiyle oluşuyor çiçek tozlarını. Peki bu, yani yararlı böcekleri diyelim öldürmeden <gülüyor> e, bu böyle bir mücadele si, si, yok. Sivri sinekleri yok, yok edebilmenin bir formülü var mı? E, bu şekilde yok. Bu şekilde yok. E, öbür peki, türlü var. Peki bilimsel olarak var. E, yerel yönetimler bu konuda söz konusu söylediğiniz hassasizliği gözeterek nasıl bir mücadele içine girebilirler? Şimdi bu önemli bir bilimsel proje yapılması yani lazım. Yani bataklığı kurutarak ee, diyeceksiniz belki ama tabii, yani... öyle ama Öyle kesinlikle hiç çünkü sivrisineklerin ürediği alanlar bellidir hatta siz bir yangın kovasına su koyun belli müddet hiç dökmeyin onu e, hep aynı su dursun orada orada sivrisinek oluş, oluşur hmm. çünkü yumurtasını oraya bırakıyor durgun sulara bırakıyor durgun su. her durgun suyun üstüne gitmesi lazım belediyenin bazı evlerin altında e, bodrum katlarına su basıyor çok iyi yani, evet. e, belli bir mesafesinin altında olunca oralara devamlı su giriyor evin altındaki o sular bile bunları bile saptamak gerekir ya, evet. e, açık logarlı o, o durgun o, suların olduğu her yer bataklıklar e, lağım alanları e, bunun gibi foseptik çukurları bunlar hep e, sivrisinek yapması e, için yerlik. vasatlar evet, evet bunları e, yurt dışında ne yapıyorlar e, helikopterlerle bütün kenti dolaşarak tepeden coğrafi olarak haritaları çıkıyor ve e, oraları ıslah etme evet. projeleri geliştiriyor şimdi baktığınız zaman ata Ataköy tarafının o havalimanına doğru olan yerler evet. bataklık oraları evet, evet. Ee, oraları yavaş yavaş ne yaptılar ıslah ediyorlar şimdi hatta bina yapıyorlar oraları aslında oraları bina yapacaklar yeşil alan yapılması lazım oraları yeah. ee, bu gibi yerlerle mücadele etmesi gerekir Bu bunları yok etmesi gerekir o zaman sivrisinekler kentlerde kendiliğinden yani kentsel alanlarla kırsal alanları ayırmak lazım. Evet. Kırsal alanda o tip böcekler her şey olabilir ama kentsel alanda bunlar rahatlıkla çözülebilir. Çünkü burada hayvan üretmiyorsunuz. hayvan atıkları yok. E, dolayısıyla şehirleşmede en önemli şey altyapıdır. Bu altyapıları iyi geliştireceksiniz. Modernize edeceksiniz. Dolayısıyla kente zararlı kimyasal maddeleri yaymayacaksınız. Aynen. Şimdi bakın o Uçku mücadelesinde görüyorsunuz arkasından püskürtüyor böyle <gülüyor> evet. ee, ya soğuk sistemle ya sıcak sistemle yapıyor onu bir buhar geliyor buhar kimyasal bir zehir şey. ee, ve bu sivri sineklerde ondan etkili onlar belli bir süre asılı da kalıyor kimyasallar yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor o düşme sırasında tabi havanın rüzgarlı olmasına göre de sağa sola yayılıyor hı hı. Ee, sizin evinizde balkonunuzda kiraz e, elma yıkamış koymuş olabilirsiniz üstüne konuyor orta. çocuğunuz Kon, geliyor oradan ya. yiyor manav aynı şekilde manavda bütün her şeyin üstüne konuyor bu e, oradan yediğiniz anda bunların e, vücudumuzda kanserojen etkileri olduğunu biliyoruz. ya deposuna. Zaman yani içinde birike birike değil yani? Ve oradan de, salınımla belli bir kanser e, oluşmasına neden olabiliyor. Hı. Sivrisinek ne yapıyor? Allerji yapar. Allerji. Çok hassassa vücudunuz. Onun dışında siz rahatsız eder. E, allerji yapar. Evde mücadele yapacaksınız. Evde bir takım. E, tabii onlar da kimyasal ama... Ee, koruyucu önlemleri. Daha önceden sıkacaksınız. Evden uzaklaşacaksınız. Ee, sineklikler yapacaksınız. Macaristan'da... Cilde sürülen losyonlar, spreyler var. var. Evet. Macaristan'da onu söyleyeceğim. Gittiğim zaman bir yıl e, Şeksarp diye bir kent var. Oraya çok sık giderdim ben. E, acayip bir yağmur yağmış. E, ve ormanların altı olduğu gibi yarım metre su. Ya. E, ve sivrisinek ama yürüyemiyorsunuz yolda sivrisinekten neden dedim orada e, sağlık e, e, lokal orada e, örgütlenme dolayısıyla o bölgenin sağlıklıktan sağlık, otor, sorumlu otor, bakanı otoritesi, otoritesi var, var. <gülüyor> evet. e, onunla yemekte oturduk e, dedim neden sivrisinek mücadelesine yürüyemedim dedim yolda İnan, her tarafınızı ısırıyor yolda yürürken bile e, biz halkımıza sürekli e, bildiriler dağıtıyoruz broşürler nasıl korunacağına dair hemen git eczaneden losyon al sür vücuduna diyor korun Orayla mücadele etmeyiz. Çünkü orada bizim doğal de dengeyi sağlayan çok unsurlarımız var ormanda. O su yavaş yavaş çekilecek. Güneş çıktığı zaman da kuruyacak. Dolayısıyla kurtaracağız. Ama ben oraları da ilaçlama kalkarsam kendi de ilaçlamağa kalkarsam çevreyi bozarım diyor. Sen kendin korun diyor. Bu çok önemli. Yani bizim de bu tip kentsel yapıyı koruyucu önemli önlemler almamız lazım. almamız lazım. Peki ben benim aklıma hemen sivrisinek sıtma, geldi sıtma tabii. Vardı, sivrisinek Başka de. kent zararları konusunda çok önemli. Var, tabii lütfen. bir de sivrisinekte sıtma yapar diyorlar ama bu engellendi. Bu, evet, bugün yani artık sıt, e, sıtmayı açtık çok şükür açtık <gülüyor> e, Şu aşamada Onun için korkulacak bir tehlike yok. E, sadece alerjik vücutlarda e, kabarıklık e, ve evet. kızarıklıklar yapabilir. E, bu anlamda da mücadeleyi kendimiz yapacağız. E, tabii kendi zararlısı deyince sadece sivrisinek değil. E, gerçekten hele ben geçenlerde Silivri bölgesindeydim. Selden sonra Silivri'yi e, büyük e, fareler sarmış. Ya bütün evet. atölyeler her yerde depolarda insanlar şikayet ediyor bu da çok önemli insan sağlığı açısından hatta orman farelerinin hantavirüs geçirdiği insanlara onların dışkıları ağaçlara bulaştığı için sizi ormanda yürürken bile bir ağaçta tutunduğunuzu Tutundunuz. düşünün o arada da bir elma yediğinizi e, yıkamışsınız elmayı. Elinizde temiz zannediyorsunuz. Ağacı tutunmuşsunuz çünkü. Orada fare dışkısı bulaştıysa size virüs alıyorsunuz. Ya Bu kadar önemli yani. Doğal denge bakın nasıl böyle birbirinize evet. bütün. bütün. Dolayısıyla evet. e, fareler de önemli kent zararlıları. Bunlar tabi leham fareleri olabilir, ev fareleri olabilir. Ayrıca e, keneler şimdi çok önemli. İşte Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz kırsaldan gelen ama kentte de bulaşan e, bir durum bu. Bunun yanında ee, hamam böcekleri, karasinekler en çok üzerinde durduğumuz kent zararları içerisine giriyor. Tabii bunlarla da mücadele edilmesi gerekir. Ee, önemli e, sağlık sorunudur. Aynı zamanda hem çevre sağlığı hem insan sağlığı Tabii sorunudur. Bu tip bir kent yaşamıyla ilgili bu tip şikayetlerle ilgili burada da bunları önlemek adına bir Ciddi bir pazar oluştu Kesinlikle. Bu pazarın e, durumu Büyüklüğü nasıldır sevgili hocam i̇şte Bakın yıllardan beri uçkun mücadelesi Yapılıyor ama ne diyorsunuz Ben evde oturamıyorum gel. Evet. Niye önlenemedi bu o zaman bu kadar para harcıyorsunuz evet. e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bu çok çok önemli İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerden bu ihaleleri aldı Toplu ihale yapıyor ee, bu toplu ihalede de 15 milyon TL'lik ilaç kullanıldığı söyleniyor ee, Orada çalışan personel Araç gereç e, hepsini e, Topladığınızda 20 milyon dolara yakın. 20 milyon dolar Evet, e, Bir e, masraf yapıldığı söyleniyor Her sene e, Kene mücadelesiyle geçtiğimiz yıllar e, Devletin sırf Kene ile mücadele için Kentlere değişik miktarlarda para gönderiyor tarım Bu 3 milyon dolar düzeyinde ee, yani e, tabii kenenin de zamanında mücadele edilmesi gerekir yani hani televizyonlarda görüyoruz kene kırsal e, pikniğe gidiyorlar burada kene var deyince hadi belediye hemen koşturuyor ağaçları yerleri evet. ilaçlıyor Gerçekten. bu çok doğru bir şey değil kenenin ilaçlanacağı zaman e, sonbaharla ilkbahar arasıdır değil mi? bahar aydır yani, diyebilirim bence. de yani ilkbahar sonbahar arasında ee, kene'nin kış uykusuna yattığı dönemlerde uykuya gittiği yerlerde üreme zamanlarında oradaki bölgeleri ilaçlayarak e, kene'yi yok edeceksiniz. Onların üreme kontrolü var. Bilimsel olarak da bu konutlanmış. Üremesini kontrol altına alacaksınız. Çoğalmasını engelleyeceksiniz. Bunları yapmayıp ee, çevrede çevreye ilaç saçarak keneleri önleyemezsiniz. Sivrisineği de önleyemezsiniz. Önleyemedik. Dolayısıyla söylediğim gibi bilimsel yaklaşımlara kulak vermek, bilim insanlarına kulak vermek lazım. Yoksa her sene bu maliyetler bizim cebimizden çıkıyor ve sokağa serpiliyor. Peki sevgili başkan e, bu kene yaklaşımları e, kentlerde oluşur mu? Daha çok kırsal alan şeysi, zararlısı mıdır? Öyle diyeyim. Tabii. Daha çok bu çünkü kene kanemici bir hayvandır. Hı -hı. Dolayısıyla bir canlıya yapışması gerekiyor. Gerekir. Yapıştığı canlı da genelde kırsal alanlarda işte çiftlik hayvanları köpekler. Kırsal alandaki köpekler. Çünkü kene çıkıyor tabii ki yavru halindeyken. Ee, doğada bulunuyor merada ee, hayvan oraya otlamağa gittiği zaman rahatlıkla hayvanın üstüne çıkabiliyor, çıkabiliyor ve belli be, bir bölgelere yani. de yapışıyor, yapışıyor başlıyor kan emme. emme. İnsanlarda işte bu alanlarda <gülüyor> çalışan insanlarda tehlike var neden hep tokat yozgat gibi e, hayvancılıkla uğraş veren veya köyde yaşayan insanlarda oluşuyor kentlerde genelde görünmüyor. Bu anlamda e, köyde mücadeleyi yapmak gerekiyor Kırsal alanda yapmak Oralardan gerekiyor Oralardan belki kentlere ha, taşınıyor kentlere değil mi? Kentlere de şöyle taşınıyor olabilir Yani kuşlar, aracılığıyla, ya, kuşlar aracılığıyla Kuşlar doğru. konduğu zaman hayvanın üstüne veya meraya Kuşlar da alıyor onu. Zaten Kırım Kongo kanamalı ateşinin göçmen kuşlarla geldiği Her ne Hı -hı. kadar biyolojik bir e, savaş için bunu yaptılar diyorlarsa da <gülüyor> Esasında göçmen kuşlarla geldiği bilinen bir şey Çünkü sadece Türkiye'de yok bu Irak'ta da var, İran'da da var e, Bulgaristan'da da var, Romanya'da da var her ülkede görünüyor ama tabi onlar kene mücadelesini iyi yaptığı için ölüm olayları bizim kadar değil bizde her yıl bu ölüm olayları arttı biliyorsunuz 222 emine çıktı bu, bu çok şanssızlık de, du, görülme evet. durumunu özellikle sordum hakikaten e, belli dönemlerde biz hep geleneksel pikniğe gideriz Evet. Şimdi dikkatli üç, olacağız birçok ailede özellikle e, çocuklarına karşı çok duyarlılar hatta o yüzden pikniğe gitmeyen aileler bile biliyor bu işi o, gitmeyenler, endişe içinde olanlar. Ee, bir zamanlar Sağlık Bakanımız e, pant çorabını pantolonun üstüne geçir demişti önlem Tabii olarak. değil. Yani. <gülüyor> Sonuçta bir önlem ama böyle de pikniğe gidilmez. Gidilmez. Yani. <gülüyor> evet. evet. Peki bunların ilaçlarıyla ilgili e, şu, yani hep diyorsunuz çok kontrolsüz kullanıldığında ciddi kalıptım, evet. hastalıklara neden olabilir. E, farklı bir şey öneriniz var mı? E, Bizi dinleyenler en azından yani şimdi Bunlarla, bunlarla tabi, e, biyolojik değil. olarak mücadele e, Etmek amacıyla Geliştirilen bir takım ilaçlar var ama Belli zamanlarda e, bunlarla Mücadele yani bu ilacı aldığı zaman içinde e, bir kapsül Patlayarak e, hayvanı e, hmm. Öldürebiliyor e, bu, Bunun e, tabi Eee yani bu şekilde değil de aslında üremelerini ve e, ya kimyasallarla mücadele değil aslında genetik mücadeleler, genetik. biyogenetik mücadeleler yapmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bizim hep söylediğimiz budur. Evet yani, yani. kentinin evet. başka çıkar yolu yok. Kesinlikle tabii. <gülüyor> Peki sevgili başkanım benim e, sizlere sormak istediğim e, sorular e, bitti gibi bir şey ama benim düşünemediğim bizi dinleyenlere e, ilave şunları söyleyebilirim diye dediğiniz bir şey varsa... Lütfen son sözlerinizi alalım. Evet, çok teşekkür ederim. Aslında var tabii şimdi bu etten konuştuk. Çok, çok sevinirim bu. Etin şimdi marketlere gelecek mi? Biz bu eti alalım mı, yiyelim mi, yemeyelim mi? Ne kadar güzel bir olacak. Kesinlikle rahatlıkla canlı hayvanlar geldi. Bunlar e, kesime gidecekler Bir takım spekülasyonlar var Yani e, domuz e, Domuz karışmış yem yiyen Hayvanlar geldi diye böyle bir şey yok Yani bunu ne demek istiyorlar e, Şu var Bu e, e, hayvan atık ürünleri yani bizim etin dışında hı hı. E, kemikleri gibi işte e, hayvanın değerlendirilmeyen sakat bazı atlar, ürünleri evet. sakat atlar gibi değerlendirilmeyen hı hı. bizde değerlendiriliyor gerçi onlar ama Avrupa'da değerlendirilmez. Genelde bunlar rendering dediğimiz tesisler vardır. E, bunlar orada öğütülür. E, böyle un haline gelir. E, şey e, şeyden köpek mamaları falan ondan mı yapılıyor? E, köpek mamalarına katılır. Eskiden hayvan mamalarına da hayvan, katılıyordu ya. ve bu deliden hastalığı ondan hmm. dolayı çıktı. Hmm. Dolayısıyla Avrupa'da da bu yasaklandı. Genelde ot yiyen hayvanlar hayvansal protein verdiğiniz için o püriyon pir proteinlerin e, BSI'yi meydana getiren deli danayı oluşturan proteinlerin e, yapısal değişimi oluştu. Bundan dolayı Avrupa'da da yasaklandı. Renderingler yasaklandı hatta. Bunlar yakma fırınlarına gidip yakılıyor atıklar. Ama, e, şimdi bu, burada onu söylemek istiyorlar. Yani Avrupa'da domuz çok. E, Hı -hı. Domuzların atık ürünleri rendering testlerinden yeme geçiyor. Sığırlar e, evet, bunu bu yiyor. Evet. Yani caiz bir... midir bizim yememiz? Ha, <gülüyor> bu böyle bir, bir olmaz yani. Bu çok yanlış bir şey. Burada korkacağımız şeyler bizim bu canlı hayvanların Türkiye'ye canlı hayvanlarımızı tehdit edecek viral hastalık getirmemesidir. Getirmek, evet. Kontrollü olmasıdır. En kısa sürede gittiği yerlerde kesime götürülerek yaygınlaştırılmamaları gerekir bunların. E, hastalık yaymamaları açısından. E, ve hekim kontrolde olduğu sürece rahatlıkla yenebilir, tüketilebilir. Ama bu hayvanların daha çok e, et ve balık kurumu tarafından kullanılacağı ve dolayısıyla silahlı kuvvetlere et ve balık kurumu veriyormuş Or hmm. oraya verileceği söyleniyor dolayısıyla evet. biz gene kendi ürünlerimizi yemeye devam edeceğiz e ama onlar da zaten kendi e ürünlerimiz e söylediğim ayıp gibi. Ayıp olacak ama et ve balık kurumu kaldı mı hocam? var çok şükür ee, güzel evvelası, tane, e, yani, <gülüyor> ne e, e, iksadi devlet teşekkülü gibi çalışıyor hem yarı özel yarı e, devlet, devlet. E, birkaç tane Aman. kurum var bu şekilde belli yerleri sattılar ama birkaç tane kaldı güzel. O, onların üzerinden devam ediyorlar şimdi bu çok önemli o nedenle ama devletin yapması gereken de şu diye düşünüyorum ithal ettir yerli ettir diye ayırmasın. Evet, bunu tüketici, tüketici bilerek alsın. Bilerek alsın. Bu açıdan bu çok o, önemli diye O bilgilendirme de her ülkeyin evet. bir, bir hak olarak hak kabul ediliyor. E, bu da geçici. Yani devletin artık et ithalatından kaçınıp yerli üreticiyi desteklemesini şart olduğunda. Dilerim Tam ağzımdan aldığımız dediğiniz gibi hayvancılığı evet. burada devlet eliyle teşvik ederek kendi etlerimizi yeme şansını dilerim önümüzdeki süreçte bulunuruz. Bakın bulursuz. şey beyaz et mesela çok iyi bir sanayi haline geldi. Evet, Bugün ırk evet, dışına evet. Rusya'ya ve Değil Irak mi? gibi ülkeleri de beslemeye başladık. ihraç ediyoruz. Bu çok önemli. Ülkede de son şu 3-4-5 yılda. Niye bu olmasın? 17 kilograma çıktı. Kırmızı etten iyi olmasın? Doğru. Avrupa'nın e, koyunculuk başkenti oluruz biz ülke oluruz koyunculuk yok Hatısız. orada çünkü dolayısıyla yatırım şart diye düşünürüz sevgili başkanım çok teşekkür ediyorum teşekkür ee, konuğum olduğunu şeref verdin tamam. ee, bir başka programda sözünü alayım tekrar beraber olmak umudunu taşımak istiyorum ayrıca bu yetmez ee, İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak e, Radyo Havan hepinize açık tüm meslek örgütlerine olduğu gibi hatta bizlerden özel programlar bile yapabilirsiniz bunun taahhüdünde buradan dinleyenler arıcılığı vereyim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay ayda bir programında görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa turunç